Bismihi Subhanee, Aziz Sıddık kardeşlerim, sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Bir zaman eski şehirapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikayeyi tekrar ediyorum. Eski harbi umumide, Rusya'nın şimalinde 90 zabitimiz ile beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de 3-4 adama dedim, siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular, neden bu haksız tedbiri yaptın? Dedim, haklı adam insaflı olur. Bir dirhem hakkını, istirahat-ı umuminin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise, ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır. Kardeşlerim, siz Küçük Mektuplar Risalesi'nde medare teselli ve sabır ve tahammül için yazılan parçaları dikkatle ve tekrarla okuyunuz. Ben en zayıfiniz ve bu sıkıntılı musibetten en ziyade hissedarım. Çok şükür tahammül ediyorum ve bütün suçu bana yükleyenlerden hiç gücenmedim ve bahdeti mesele itibariyle yalnız kendini müdafaa ederek zımnen cemiyet ve suçu bize tahmil edenlerden dahi sıkılmadım. Madem kardeşiz beni bu sabırda taklit etmenizi sizden rica ederim. Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim ve bu misafirhane dünyada samimi arkadaşlarım! Ben, bu gece eski Said'in izzetli damarıyla, ellerimiz kelepçeli beraber, mahkemeye süngülü neferat ile sevkimizi düşündüm, şiddetli bir hiddet geldi. Birden kalbe ihtar edildi ki, hiddet değil, belki kemal iftiharla, Şükür ve sevinçle bu vaziyeti karşılamak lazımdır. Çünkü zîşûr ve hadd-ü hesaba gelmeyen melek ve ruhanilerin ve insanlardan ehli hakikatin ve ashabı vicdanın ve imanı tahkiki sahiplerinin nazarlarında hak ve hakikat ve Kur'an ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar. Bunların teveccühu rahmeti ilahiyeyi ve kabul-urabbaniyeyi gösteren bu yüksek takdir ve tahsinlerine karşı mahdut bir kısım serseri ve haylaz ve sefihlerin tahkikerane nazarlarının hiçbir ehemmiyeti olamaz. Hatta bir gün hastalık için araba ile gittiğim zaman çok ağırlık hissettim ve sonra sizin gibi elim bağlı beraber gittiğim vakit büyük bir inşirah ve manevi bir ferah hissettim. Demek o hal bu sırdan ileri gelmiş. Çok defa söylediğim gibi yine tekrar ediyorum ki, tarihte Risale-i Nur Şakirtleri gibi hak yolunda pek çok hizmet eden ve pek çok sevap kazanan ve pek az zahmet çeken görülmüyor. Biz ne kadar meşakkat çeksek yine ucuzdur. Bismihi Sübhaneh ve im min şeyin illa hamdi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu musibetimizden kaçmak ve kurtulmak iki cihetle kabil değildi. Birincisi, Kader-i ilahi kısmetimizin bir kısmını buradan bize yedirmek için herhalde gelecek idik. En hayırlısı bu tarzdır. İkincisi, aleyhimize çevrilen dolaptan kurtulmak imkanı bulmadık. Ben hissetmiştim fakat çare yoktu. Bir çare merhum Şeyh Abdulhakim, Şeyh Abdulbaki kurtulamadılar. Demek bu musibette biz birbirimizden şekva etmek hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nebi küsmektir. Sakın sakın, has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti, bu musibete bir sebep görüp, onlardan gücenmek ise, Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaiki imaniyeyi öğrenmekten pişman olmaktır. Bu ise, maddi musibetten daha büyük bir manevi musibettir. Ben kasem ile temin ederim ki, sizin her birinizden 20-30 derece ziyade bu musibette hissedar olduğum halde, Niyeti haliseyle halise ile faaliyet göstermelerinde, ihtiyatsızlığı yüzünden gelen bu musibet, on defa daha fazla olsa da yine onlardan gücenmem. Hem geçmiş şeylere itiraz etmek manasızdır. Çünkü tamiri kabil değil. Kardeşlerim, merak, musibeti ikileştirir. Maddi musibeti kalple de yerleştirmek için bir kök olur. Hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete karşı bir nevi ittihamı ismam eder. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader adalet ve hikmetle iş görür, elbette biz bu zamanda umum âlem-i İslam'ı alakadar edecek bir kutsî vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet vermemekle mükellefiz. Cüz'î ve lüzumsuz bir adi halimi size yazmak icap etti. Kardeşlerim, benim kat'î kanaatim geldi ki, nazar beni şiddetle müteessir ve hasta eder çok defa tecrübe ettim ben ruhu canımla size her vaziyette arkadaş olmak isterim fakat en nazaru yudhilul cemelel-kıdre ve'r reculal kabre meşhur kaideyle nazar beni vurur çünkü bana bakan ya şiddetli adavetle veya takdir ile nazar eder bu iki nazar dahi bazı insanların bir hasiyet isabet sırrı ile bakmasında bulunur bunun için, mümkün olsa, mecbur etmezlerse sizin ile beraber, mahkemeye her vakit gelmemek niyet ettim. Bismi-i Sübhane ve immî şeyin illâ hamdi, Aziz kardeşlerim, bu fecirde birden bir fıkra ihtar edildi. Evet, ben de Hüsrev'in zelzele hakkında tafsilen yazdığı keramet-i Nuriye'yi tasdik ederim ve kanaatım da o merkezdedir. Çünkü, Risale-i Nur ve Şakirtlerine dört defa şiddetli taarruzların aynı zamanında, dört defa dehşetli zelzelenin hücumu tam tamına tevafukları, tesadüfi olmadığı gibi. Risale-i Nur'un iki merkezi intişarı olan, Isparta ve Kastamonu'nun sair yerlere nisbeten afattan mahfuz kalmaları ve Sure-i Vel-Asr işaretiyle, ahir zamanın en büyük bir hasareti insaniyesi olan bu ikinci harbi umumiden Çare-i Necat ise, İman ve ameli salih olmasından Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında imanı tahkiki neşri zamanına Anadolu'nun pevkalade olarak bu hasareti azimi harbiyeden kurtulması tam tamına tevafuku dahi tesadüfi olamaz hem Risale-i Nur'un hizmetine zarar veren veya hizmette kusur edenlere aynı zamanında gelen şefkat veya hiddet tokatlarının yüzer vukuatları tam tamına tevafukları, tesadüfi olmadığı gibi, Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin, hemen hemen bila istisna maişetinde büs'at ve bereket ve kalbinde meserret ve rahat görmelerinin binler hadiseleri dahi tesadüfi olamaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, El-khayru fî mehtârehullâh ve asâ entekrehû şey'en ve huve khayrun leküm sırrıyla, Risale-i Nur'un en mahrem parçaları, en namahremlerin ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için, sırren tenevveret perdesinden çıktı. Şimdiye kadar mesele küçültülmek isteniliyordu. Fakat nasılsa bildiler ki, mesele pek büyüktür, ve ehemmiyetle celb dikkat ise, Risale-i Nur'un parlak fütuhatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir mahkemesindeki çok mütemerritleri ve mütehayirleri ve muhtaçları tenvir edip kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada, daha çok mahkemeler ve merkezlerde okutsi hizmeti görecek. Evet, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musahhar eder. Sizin tahliyeniz bu hakikata zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Umum alemi İslam'a İslam'ı alakadar eden bir hakikatin hatırı için değil yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin mabadi Hüsrev'in mektubunda, daha sonra başka bir gazetede, tamamlayıcı ve hayret verici şu malumatları gördüm. Zelzeleden evvel kediler, köpekler, üçer beşer olarak toplanmışlar, sessiz olarak, düşünceli gibi alık alık birbirine bakarak, bir müddet beraber oturmuşlar, sonra dağılmışlar. Gerek zelzele olurken ve gerekse olmadan evvel, veya olduktan sonra bu hayvanlardan hiçbiri görülmemiş. Kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler. Bir garibi de şudur ki, bu hayvanlar isyanımızdan mütevellit olan başımıza gelecek felaketleri, lisan-ı halleriyle haber verdiklerini yazıyorlar da, biz anlamıyoruz, diyerek taaccüp ediyorlar. İşte Bediüzzaman'ın uzun senelerden beri, zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar ve şakitlerine ilişmesinler,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 ve musibet arkadaşlarım. Sizin içinizde mübarek alimler ve âl cenap müdebbirler ve halis fedakâr şakirtler bulunmasından büyük bir itimad ile size güveniyordum ki, kuvvetli ve dessas ve kesretli düşmanlarımıza karşı vahdetinizi ve tesanüdünüzü muhafaza edeceksiniz diye istirahat ederdim. Sizin ile meşgul olmazdım. Birkaç noktayı beyan etmek lüzum oldu. Birincisi, tahliyeniz uzamamak için ben, Ankara'ya bir şey gönderip müracaat etmeyecektim. Fakat mahkeme mahrem ve gayri mahrem risaleleri ve eski ve yeni mektupları karıştırarak Ankara'ya gönderdiğinden mecburiyetle buradaki ehli vukuf gibi mahrem risaleleri esas ederek oradaki ehli vukuf aleyhimize hükmetmemek için mahremlere hususan beşinci şuanın süfyan ve İslam deccalı hakkında gayet kuvvetli cevap veren müdafaat risalesini ve felsefeyi tabiiyenin verdiği küfrü mağruraneyi ve iman aleyhinde cürretkârane tecavüzünü kıran meyve risalesini o makama göndermek zaruri ve lazım idi. İkinci nokta. Aziz kardeşlerim, sizin bu ehemmiyetli mektubunuzun cevabını yazarken benim elime aynı mektubu verdiler. İkinci noktaya başladım kaldı. İşte tamam ediyorum. Dikkat ediniz. Eğer bu fikrin faydesiz avukatınız tarafından tervici varsa, herhalde mahkumiyetimize taraflar olanların bir tedbiridir ki, Ankara'daki ehli vukuf, buradaki ehli i vukuf gibi neşrolunmayan mahrem ve hususen beşinci şu'a risalelerini esas edip, bütün Risale-i Nur'a teşmil edip, müsaade etmek ve beşinci şu'a'nın meselelerini Risale-i Nur'u okuyan bütün biçare talebelerin dersleridir diye onları benim suçumla tam bağlamak için dehşetli bir plandır. Beni konuşmaktan men etmek ve yazdıklarımı müsaadeyle Ankara'ya göndermemek fikriyle müdür ve müdde umumi muavini müşkilat vermeleri kuvvetli bir emaredir ki, müdafaatın cerhedilmez cevapları yetişmeden Ankara aleyhimize hüküm vermek içindir. Üçüncü nokta, Zaten meseleyi uzatacak ehemmiyetli kitapları ve evrakları ve müdafaları dahi Ankara'ya göndereceğini mahkeme reisi o gün söyledi. Elbette şimdi yetişmiş. Şimdi benim muntazam ve izahlı iki müdafaa namem gitse, belki meseleyi çabuk halleder, mesele uzanmaz, tacil eder, çabuk aile sahipleri kurtulurlar. Fakat ben ve benim gibi alakasızlar kurtulmaya değil, Belki hakiki imaniyeyi mülhitlere, mürtetlere karşı müdafaa etmek için en müsait bir yer olan hapiste kalmak lazımdır. Dördüncü nokta: Risale-i Nur beraat etmezse ve benim müdafatım nazara alınmazsa, faydasız zahiri inkarınız sizi kurtarmayacak. Vahdet-i mesele ahiyetiyle biz birbirimizle bağlanmışız. Yalnız münasebetleri pek az bulunan bir kısım arkadaşlar kurtulabilirler. Eskişehir Mahkemesi bunu bilfiil fiil gösterdi. Bir seneden beri gayet dikkatle içimize casusları sokan ve saf dil ve cüretkâr talebelerin ifşaatını zapt eden ve bil iltizam bizi perişan ve mesleğimizden pişman etmek için her vesileyi istimal eden, hatta aleyhimize Şeyh Abdülhakim'i sevk ettikleri halde, onu ve Şeyh Abdülbaki'yi, ve bana ara sıra itiraz eden Şeyh Süleyman'ı bizim gibi perişan eden adamlara karşı inkârlarınız ve kaçmanız, onların kanaat vicdaniye dedikleri düşüncelerinde beş para etmez ve Eskişehir'de dahi etmedi. Beşinci nokta. Biz hem burada hem Eskişehir'de tecrübe ile kat'i anladık ki, biz vahdet-i tam bir tesanüde şiddetle muhtaçız. Sıkıntıdan gelen gücenmekler ve titizlikler, ve itirazlar bizim perişaniyetimizi ikileştirir. Ma teessüf, en ziyade güvendiğim ve itimad ettiğim sizlerdiniz. Bazı hatırıma bir telaş geldiği vakit İstanbul'dan gelen Kamil ve Sıddık hocalar ve Kastamonu vilayetinde fevkalade sadakat gösteren zatları tahaddür ile o endişem zail olurdu. Dikkat ediniz, küfür mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşvere dediniz. Kararınızı kabul ederim. Fakat benim müdafatım ta Ankara'ya gitse ve medarı nazar olsa, buradaki mahkeme kurtulması mümkün olanlar hakkında kararını vermek ihtimalini, hem şimdi bizimle uğraşan ve Abdülbaki ve Abdülhakim ve Hacı Süleyman'ı nefyeden, ve Yeşil Şemsi'yi tahliyeden sonra burada durduran adamlar, elbette Hafız Mehmet ve Seyyid Şefik gibi salabet diniyeleriyle ve onların ölmüş reislerine ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhat ve Bid'alara taraftarlıklarını göstermemesiyle beraber serbest bırakmamak ihtimalini de hem Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumi bir meselede, kendi kendine merkezlerinde mübarezesi zamanında şakirtlerini arkasında bulmak ve kaçmamakla sarsılmaz ve mağlup olmaz bir hakikata bağlandıklarını mütereddit ve mütehayyir ehli imana göstermesi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Aziz Sıddık ve Sadık kardeşlerim, ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar bazen yüz defa tekrar ile vaufir veya veffik gibi dualarda talebete resailin nur-ı sadıkîn cümlesinden es-sadıkîn kelimesini kaldırdım. Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve meyusiyet cihetiyle zahiri inkar ve çekinmekle azimetli sadakata muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar. Bismillahi sübhane. Aziz kardeşim Hafız Ali, hastalığına merak etme. Cenab-ı Hak şifa versin. Amin. Hapiste her bir saat ibadet, 12 saat ibadet yerinde bulunmasından çok karlısın. İlaç istersen bir kısım dermanlar bende var, sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben mahkemeye gittiğim gün herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için Eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakarlık gösteren zatlar gibi benim bir parça rahatsızlığımı aldın. Güzel ve tam yerinde bir taziyename. Aziz sıddık kardeşlerim. Li kulli musibetin inna lillahi ve inna Ben hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nuri taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli mezaristanını tebrik ediyorum. Meyverisalesinin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz Aynal yakin ve Hakkal yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alemi ervahta seyahate gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Cenabı Erhamur Rahim'in Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u, ona şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin. Amin. Amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yâd ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o kaybettiği bir hayat... Ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmet ilahiyeden ümit varız. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Erhamur Rahimine hatsiz şükür olsun ki bu acib zamanda ve garip yerde talebeyi ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyasereyledi. Ehli keşfir kuburun mücadelesiyle müteatdit vakıatla. Tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebey-i ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfil kubur vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan bir talebenin kabrinde Münker Nekire nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki melek-i sual ondan sordu. Men rabbuke? Senin Rabbin kimdir dediği zaman o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş "Men mübtedadır, rabbuke onun haberidir." Nahiv ilmince cevap vermiş, kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Ahfaz Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebeyi ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum. Ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühdü'ye ve Hafız Mehmed'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakayki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin.